Ağzubillahimineşşeytanirracim isminler rahmenirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala rasulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala. Amma ba'd. İnşallah Kadir suresinin tefsirine vardık. 29. Cüzü bitirmiştik. 30. Cüzü de bitirmeye çalışıyorduk. Kadir suresine geldik. Kadir suresi e, Mekki bir sure. Racih görüşe göre. i̇bn Abbas'tan iki görüş nakledilmiş. Medine'de indiğine dair de bir Kabil var ama bu çok zayıf bir kabil Kurtu bir falan bazı müfessirler bahsetmişler yani bazılarının Medine'de inen bir sure olduğunu söyledi. Ama Cumhur'un görüşü doğru olan görüş. Bu sure Mekki bir suredir. Mekke döneminde inmiştir. Ee, kısa bir sure, beş ayetlik bir sure. Ee, i̇lk ayette geçen Kadar, Kadir yani Türkçe'de geçmiş şekliyle ayetteki bu lafızdan sure ismini almış. Kadir gecesinin bereketli oluşu, Kadir gecesinin din tarafından mübarek kılınışının delilidir bu sure. Şimdi maalesef bir sıkıntı var Türk toplumunda. Allah'ın ve Resulünün mübarek saymadığı şeyleri mübarek sayıyorlar. Normalde bu mevlid kandili, bilmem şu kandil, bu kandil, böyle farklı farklı kandiller, yani kandil dediğimiz şey mübarek geceler ihdas edip ortaya çıkartıyorlar. Hepimizin bildiği üzere bunların hepsi bidattır. İslam'da asla asları yoktur. Recep veya Regaib kandiline dair getirilen hadislerin hepsi zayıf veya uydurma rivayetlerdir. Bundan hiçbirisinin İslam'ın sahih kabul ettiği ne Bukhari'de ne Müslim'de, sahih kitaplarda ne de dört Sünen kitabında, Tirmizi, Ahmet, Nesai gibi ümmetin kabul ettiği hadis kitaplarında yeri yoktur. Sadece ve sadece İslam'da Kadir Gecesi'nin mübarekliği söz konusudur. Bereketli oluşu Din tarafından, Allah tarafından mübarek kılınışı söz konusudur. Onun delili de bu suredir. Toplum arasında yaygın olan bir şey vardır. Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir diye. Oysaki bu konuda sabit olan e, hadislere bakıldığı zaman son 10 günde tek gecelerde aramayı peygamber emretmiştir aleyhissalatü vesselam. O yüzden Ramazan ayında Allah'ın peygamberi ne yapardı aleyhissalatü vesselam? Mescide kapanır, itikaf sünnetini ihya ederdi ki ta ki son 10 günde, tek gecelerde Kadir gecesini yakalayabilsin. 27. gece diye söylenmesinin sebebi Abdullah İbni Abbas'tan, tercümanül Kur'an olan Abdullah İbni Abbas rahimahullah'tan nakli olunan bir rivayettir. O diyor ki, sure, Kadir suresi 27 kelimeden oluşuyor. Gerçekten de Kadir suresi 27 kelimedir. Dolayısıyla 27. gecede Kadir Gecesi'nin olmasının delili budur diyor. Müfessirlerin <gülüyor> arasında meşhurdur bu tefsircilerin yanında. O yüzden halk arasında da avam arasında da meşhur olmuştur ki 27. gece en kuvvetli gecedir Kadir Gecesi olması noktasında. Oysa ki son günlerde tek gecelerde aramaktır. Bu da hikmet gereği unutturulmuştur Peygamber Sassana haber verildikten sonra. O da bizim gibi insandır. Ona da unutturulmuştur. Haşa Peygamber vahyi eksik noksan nakletmemiştir. O Risaletini tam olarak tebliğ etmiştir. Akılcıların buradan bu sonucu çıkarması batıldır. Haşa peygamberin aleyhissalatu vesselam'ın risaleti eksik tebliğ etmesi gibi bir sonuç batıl küfür olan bir sonuçtur. Peygamber hakkıyla bu emaneti eda etmiş, risaleti tebliğ etmiştir. Ancak Allah'ın hikmeti gereği, Allah'ın hikmeti gereği gene Allah'a itaat ederek, gene Allah'a itaat ederek peygamber sağsa unutmuştur. Adem'in işlediği hata aleyhisselam Yunus'un işlediği hata, Musa'nın öldürdüğü adam, İsa'nın veya başka peygamberlerinin zelle denen, hata diye isimlendirilmeyen zelle denen yanlışları Allah'ın hikmetinin bir göstergesidir. Allah bize ders vermek istediği için onlara o hataları işletmiştir ve onlar bize birer ibret olmuştur. O yüzden onlar bu hatayı işlerken de Allah'a itaat edenlerdir. O yüzden peygamberlerin ismet sıfatı vardır. Oysa biz adam öldürsek günahkar oluruz öyle mi? Musa aleyhisselam da öldürdü ona niye günahkar demiyoruz? Çünkü o bu zelleyi işlerken de Allah'a itaat ediyordu. Allah onun üzerinden bize bir ibret gösterecek. Yani adam öldürmek gibi büyük bir günahın da olsa günahsa şirk değilse Allah'tan ümit kesme. Allah günahları toplu bir şekilde Allah günahları toplu bir şekilde affedendir. Allah ümit kesmememiz için önümüze böyle misaller koymuştur. Dolayısıyla Peygamber sallallahu de kadir gecesini hikmet gereği unutmuştur. Bunun sebebi de Ramazan'ın son 10 gecesinde mescide kapanıp namaz, zikir, Kur'an, Allah'a kulluk, Allah Celle Celaluhu ile baş başa kalmak gibi o güzel ibadetlerde kul çalışkan olsun diye unutturulmuştur. O yüzden surenin muhtevası, ehemmiyeti budur. İlk ayette de <gülüyor> inna اَنزَلْنَهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Biz onu Kadir gecesinde indirdik diyor. Allah subhanahu ve Teala azze ve i̇bn Kesir bu ayeti tefsir ederken diyor Kur'an'da birçok ayet zaten bu geceyi işaret ediyor, bu aya işaret ediyor. اِنَّا اَنزَلْنَهُ ف۪ي لَيْلَةِ مُبَارَكَ diyor başka bir ayette. Biz o Kur'an'ı mübarek, bereketli bir gecede indirdik diyor. Yani Ramazan ayında bir gecede. Veya başka ayette Şehr-ı Ramazan Ramazan ayı ellediği اُنْزِلَ ف۪يهِ Kur'an. O ay ki o ayda Kur'an indirilmiştir. Tabi Kur'an'ın tek parçada bu ayda indirilmesi i̇bn Abbas'ın dediği gibi Levh-i Mahfuz'dan Beyt-il Makdis'e e, yani gök semasından Peygamber İsra'ya miraca çıktığı zaman o zaman kendisine e, oradan ta Levh-i Mahfuz'dan bu vahiy Cibril tarafından getirilip arz edilmiştir. Tabi mufassal olarak tafsili olarak Parçalanarak gelişi de 23 sene sürmüştür. Bu tabi bize bir şeyin göstergesidir, bir şeyin daha ibreti vardır. İlim bir anda alınmaz. İlim bir anda alınmaz. Kim ilmi bir anda alırsa İbrahim et-Temimi'nin dediği gibi aldığı gibi bir anda kendisinden yok olur ilim. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala vahiy cibril'e parça parça verdi. Levhi mahfuzda Kur'an'ın tamamı var olmasına rağmen. Öyle mi? Yani ne vahiy olunacağı yazılı olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Cibril Aleyhisselam'a önce vahyi parça parça verdi. O da parça parça peygambere getirdi Aleyhisselatü Vesselam. O da ashabına parça parça verdi. Aşama aşama, kademe kademe, tedrici olarak. Zaten İmam Bukharin ve Ahmet'in dediği gibi Rabbani Alim talebesini, aynen böyle söylüyorlar, talebesini Tedrici olarak terbiye edendir. Talebesini tedrici olarak terbiye edendir. O Rabbani denmesinin sebebi Rabbin emirleriyle hareketinden kaynaklanan bir şeydir. Çünkü Rab ilmin böyle parça parça verilmesini istiyor. O yüzden sahabede parça parça bu ilmi verdiler. O yüzden selef dediler kim ilmi bir anda alırsa aldığı gibi bir anda gider. El-aceletu mineşşeytan etteenni minallah. Keme kal ennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Acele şeytandan... Ağırbaşlılık, oturaklılık ise Allah'tandır. İlme acele isteyen kaybeder. Dünyada hayır adına ne varsa onu acele isteyen helak olmuştur. Çünkü Allah dinde imamiyetin şartını iki şey kılmıştır. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّتَ يَحْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا bi بِاَيَاتِنَا يُكْنُونَ Onları dinde hidayete çağıran imamlar kıldık. Topluca imamlarıyla beraber sahabenin bütün dünyayı Okuma yazma bilmemelerine rağmen ilme çağırdığı gibi yani insanların ağzındaki tanımla cahil olmalarına rağmen insanlara ilmi öğrettikleri gibi Allah da bizi bu kavme bu kavmin arasında doktor olmasa da mühendis olmasa da mimar olmasa da toplumun üst kesiminden insanlar olmasa da bu kavmin içinden insanları o taz üstün insanları Allah imam ve terbiyeci çoban kılabilir dilerse. O da bu ilimle olabilir ancak. İki şartla. Lema sabırı ve kenu bi sabrettiler ve ayetlere yakinen iman ettiler. Dolayısıyla hangi nimeti acele isterse insan helak olur. Babamız Adem'in hata yaptığı gibi Ademi nasıl kandırdı iblis? Allah sizi bu meyveyi yemekten yasakladı ki inme takune melekeyin ev takune min al Ya iki melek olacaksınız bunu yerseniz bu meyveyi elmayı. Ya da ebedi kalacaksınız cennette. En büyük korkusu Allah'ın rızasından kovulmaktı ve o korkusu başına geldi. Niye? Acele istediğinden dolayı. Kim hayrı acele istiyorsa bilsin ki o kaybedecek. Kim güzeli acele istiyorsa bilsin ki o kaybedecek. Dolayısıyla Müslüman olarak üzerimize düşen büyük bir sabırdır istediğimiz her hayırdan. O yüzden Kur'an 23 senede inmiş. Bir anda hepsini Allah indirebilirdi. Alın bu kitabı okuyun anlayın derdi. O yüzden Ebu Bekir bu kitabı sadece bir tane nusha olarak topladı. Ebu Bekir'in hilafeti döneminde bir tane Kur'an vardı. O da halifenin yanındaydı. Ömer'in döneminde ve Osman'ın dönemine kadar basılmadı, çoğaltılmadı. Osman döneminde de 6 tane nushası yapıldı, 6 tane valiye gönderildi. Başka kimsede gene Kur'an yok. Aradan geçmiş Aliye kadar 20 küsür sene. 20 küsür senede insanlar ilmi kimden almışlar? Peygamber sallallahu talebesi olan Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbni Mesud ve Abdullah İbn Ömer'den. İlim böyle tedrici olarak yayılmış. O yüzden Kur'an 23 senede inmesine rağmen Kadir gecesinde kamilen peygambere ne yapılmıştı? İndirilmişti. Racih olan, doğru olan müfessirlerin kavline göre. Ve me'azrak meleyletul kadri Kadir gecesini sen nereden bileceksin? Bu tabi bir öğretme usluvudur, Aynı şekilde Allah subhanehu teala ta peygamberin tabi bize bir ibret daha var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de vahiy gelmeden bir şey bilemez. O yüzden Duha suresini işlerken Allah peygambere ne demişti? Celle Celaluhu. Elem yeciske yetime ve vecedeke dâlen fahede. O Allah seni sapmışken bulup hidayet etmedi mi? Halbuki peygamber peygamberlikten önce de şirk koşmalı. Ama vahiy gelmeden insan doğruyu bilemez. Akıl yeterli değildir doğruyu bilmekte. Tecrübe de yeterli değildir doğruyu bilmekte. Doğruyu bilmekte göz kulak öğrendiği bilgi de yeterli değildir. Tek doğru vahiy ile bilinir. O yüzden Allah O Allah ki seni sapmışken buldu ve hidayet etti diyor. Dolayısıyla ayetin devamında وَمَا اَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ diyor. Sen nereden bileceksin Allah sana haber vermezse Kadir gecesini? Biz nereden bileceğiz ki bu kadar şeyi Allah bize haber vermese? O yüzden Allah, رُسُولَ ve وَمُذِر۪ينَ O Allah ki peygamberler gönderdi müjdeleyici ve korkutucu olarak. لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى Allah حُجَّ Ta ki insanların Allah hücjeti olmasın din günü. Ya Rabbi bizim bundan haberimiz yoktu. İşte Allah onu gönderdi ve biz de bütün doğru bilgiyi nereden öğreniyoruz? Vahiyden öğreniyoruz. وَمَا اَدْرَاكَ مَا اِلَيْلَيْتُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ min مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ O Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayın rakamsal tekabülü 83 senedir. Öyle değil mi? 12 aydır. Rakamsal olarak tekabül ettiği şey 83 senedir. Bir adam Ramazan ayının son 10 günü mescide kapansa, Kadir gecesini ihya etse, 83 yıllık ibadeti amel defterine yazdırmış olarak ihya etmiş olacak. 10 tane... 10 sene boyunca, 10 senenin, 10 Ramazan'ında da itikafa kalsa, 10 Kadir gecesini ihya etse 830 yapar öyle mi? Yanlış hesaplamıyorum değil mi? 830 senelik bir ibadeti insanoğlu amel defterine yazdırmış olacak. Nuh Aleyhisselam'ın döneminde insanlar binlerce sene yaşıyordular. Ömür gittikçe kısaldı öyle mi? Ya üzülmeye gerek yok biz onların ibadeti kadar amel defterimize ibadeti yazdıramayacağız diye. Niye bu ümmet hayırlı onlardan? En hayırlı gece verilmiş onlara. Kadir gecesi verilmiş. Sen 20 yıl Müslüman olduğunda 20 yılını İslam'la Kadir gecesini ihya ile geçirdiğin zaman rakamsal değeri çarpın binlerce yıllık ibadet demektir bu. Kaldı ki yanında ne var? Diğer ibadetler de var. Peygamber'e gelip soruyorlar. Huriler mi üstündür? Müslüman kadınlar mı cennette? Hangisi daha faziletli? Ya Resulallah. Aleyhissalatü Vesselam. Diyor ki dünya kadını huriden üstündür. Ya kadınları razı etmek için mi diyor? Yok. Diyorlar bir iyi şeyi ya Resulallah. Neyle? Diyor ki dünya kadına zaten güzellik verilecek huri güzelliği gibi cennette. Neyle? Diyor dünya kadının yanında namaz vardır, oruç vardır, hac ve zekat vardır. Salih amelden nasip var. O salih amelden ziyade nasip sebebiyle o üstün onda. Dolayısıyla bu ümmetin de diğer bütün ümmetlerden hayırlı olmasının sebebi Allah'ın bu ümmete de bu kadar güzel mübarek bir günü bir geceyi bahşetmesidir. Aptallık ve ahmaklık o iştir ki Ramazan'a erişip de günahlarından temizlenememektir. Resulullah bir gün minbere çıktığı zaman Aleyhisselatu vesselam dedi ki amin, amin, amin. Kimse cesaret edemiyor sormuyor. Ömer kalktı dedi ya Resulallah niye amin amin amin dedi. Dedi ki bana Cibril geldi dedi ki anne babası yanında yaşlanıp da cenneti kazanamayan Allah lanet etsin dedim ki amin. Ve ikinci kez bana dedi ki, Ramazan'a erişip de günahlarından arınamayana Allah lanet etsin. Dedim ki amin. Resulullah aleyhissalatu vesselam duaya amin diyen, de duayı eden adam. Allah bu iki kulun, ikisi de Allah'ın kuludur. Yerlerde ve göklerde Allah'tan başka ne varsa ancak Allah'ın kuludur. Bu iki tane mübarek faziletli kulun yaptığı dua geri çevrilir mi? Senin benim gibi günahkarın, iblis gibi bir azgının Allah yeri gelmiş duasını kabul etmiş. Allah böyle faziletlilerin günah duasını geri çevirir mi? Asla. Ahmaklık o iştir ki Ramazan'a erişip de Ramazan'dan günahlarından temizlenemeden çıkmaktır. Ama şirk ehli, ama küfür ehli, ama bidat ehli Ramazan ayını panayrayı zannediyorlar. O yüzden Ramazan ayında daha çok gezmek, daha çok yemek içmek... En güzel meyvelerden, sebzelerden kurulan masalarda ve sofralarda mideleri ve işkembeleri işkembenin doluluğundan hareket edemeyecek şekilde yemek zannediyorlar Ramazan ayı. Vallahi Ramazan'ın dışında mide bu kadar yorulmuyor. Oruç tutmamıza rağmen ha. Niye? Yani iftarda bir başlıyoruz sahura kadar durmuyor. Hani bir de Ramazan'dır hani ikram etmek lazım en güzelleri en israfa kaçan boyutta artık yapılıyor. İnsan mağfiretle kurtulacağına gazapla çıkıyor Ramazan ayında. Allah kullara neyi emrettiyse İbnül Kaym'un İğazetül Lahvan'da Seleften naklettiği gibi Allah kullara neyi emrettiyse ifrata ve tefrite gittiler. Hiç orta yol tutturamam Allah Ramazan'ı ihya'yı emretti onlar ifrata tefrite gittiler yani. Dolayısıyla Müslüman ifrat ve tefrit ehlinin ortasında hem Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanan hem bunu kardeşlerine ikram eden ama bunda israfa kaçmadan Ramazan ayının da rahmetinden bereketinden faydalanan ve yararlanan kişidir. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر O gece melekler ve ruh Rabbinin izniyle her bir iş için ne yaparlar? Yeryüzüne inerler. Bununla alakalı olarak tabii birçok ee, rivayet geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan. Allah Resulü sallallahu diyor ki 27. ve 29. gecede Ebu Davud et-Tiyalüsü suneninden nakletmiş bu hadisi. 27. ve 29. gecede diyor melekler o gece yeryüzüne o kadar çok inerler ki adedi sayılmaz olmalı diyor. Zaten normalde Resulü aleyhissalatü vesselam önceki tefsir derslerini hatırlarsanız ne diyordu? Gökte bir karış yer olmasın ki bak bir karış, bir karış bu. Melek, yanında bir melek daha var. Gele, melek, yanında bir melek daha var. Her bir karışta bir melek var. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ Rabbi اِلَّهُ Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir, başkası bilemez. Allah'ın ordusu bu kadar çok ve hepsi yeryüzüne iniyorlar. Sayılamayacak kadar çok olan varlıklar. Ve o gecenin rahmeti, o gecenin sükuneti, o gece insanlar üzerine inen huzur, maneviyat, hiçbir başka gecede bulunamayacak maneviyattır. Hiç başka bir gecede bulunamayacak bir huzurdur Onu insan fiziksel olarak hisseder O yüzden fakihler Kadir gecesini anlattıkları Bapta kitaplarında alametler Saymıştır Mesela demiştir ki rahmetin göstergesi vardır Allah ne diyor ayette O rüzgarlar Buşra beyne yedeyir rahme Onun rahmetinin müjdeleyicisi Olarak önden gelirler Hafif esen tatlı rüzgar İnsan böyle isimlendirir Değil mi Demişler o gecede böyle tatlılıklar olur. Gök apaçık olur. Aydınlık, yıldızlar çok parlak, ay çok parlak. Ayın on olduğu gibi. Dolunay, Bedir gecesinde olduğu gibi. Her şey çok parlak. Netlik var ve bir sessizlik var. Niye? Şeytanlar inlerine çekilmişler, mağaralarına çekilmişler. Şeytanlar kapanmışlar. Niye? Meleğin indiği, rahmetin indiği yerde onlar olamazlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sahibi hadiste dediği gibi. Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresini anlatırken La <gülüyor> yestetihel batıl La testetihel batıl Batıl ona güç yetiremez. Batıldan kasıt sihirdir. Hangi evde Bakara suresi okunursa o evden şeytanlar kaçar melekler gelir. Hangi evde onu terk ederse melekler çıkar şeytanlar gelir oraya. Bu sıcakla soğum varlığı gibi bir kanundur Allah'ın koyduğu. Hangisi gelirse diğeri o evi terk eder, boşaltır çıkarlar. O yüzden o gecenin buna benzer neleri vardır kardeşler? Alametleri vardır, buna benzer güzel hasretleri vardır. Alimler burada şu babı açacağız, faslı açacağız. İbn-i Kesir de tefsirinde bu faslı açmış. Şurada ihtilaf etmişler. Kadir gecesi bu ümmete mi has? Yoksa Kadir gecesi bizden önceki ümmetlerde de sabit midir? Buna benzer bir meselede alimler ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Ee, yani İmam Malik ve birçok seleften nakledilen görüşe göre bu gecenin sadece bu ümmete has olduğunu söylemişler. Diğer bir kısmı da demişler ki bununla alakalı bazı rivayetler getiriyor ama tabii en doğrusunu Allah bilir. Rivayetlerin arasını cem etmek hangi görüş daha doğrudur tercih etmek biraz zor. Ama netice itibariyle Allah doğrusunu bilmekle beraber cumhurun gittiği görüşe göre bu gece bu ümmete has kılınmış, bu ümmetin özelliklerinden, hasretlerinden bir tanesidir. Ve ayetin devamında Allah Azze ve Celle, ve bunu söyledikten sonra, yani o gece Rabbin izniyle hepsi yeryüzü semasına iner dedikten sonra, selamun hiye hatta metle'i fecr, fecir vaktine kadar onlar inmeye devam ederler. Rahmet vaktine kadar. İstihbar vaktine kadar. Zaten gecenin üçte biri olduğu zaman Rabbimiz yeryüzü semasına iner. Der ki yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Yok mu bağışlanmak isteyen bağışlayayım. Öyle mi? Allah bize nida eder. Kul istesin gece vakti ki Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala da ona versin. Özellikle gece ile alakalı, gece ibadeti ile alakalı, şu an vakıamızla alakalı olarak bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Yeri geldiği için söylüyorum. Bütün selef kış ayını, kış aylarını daha doğrusu ganimet saymışlar kendilerine. O yüzden seleften çoğu şunu nakletmiş. Eşşitâ ganîmetül abidin" demişler. Kış, âbitlerin ganimetidir. Gündüz kısadır oruç tutarlar, gece uzundur gece namazına kalkarlar. O yüzden kış geldi. Herkes Allah'tan korksun. Muvahidlere, Müslümanlara söylüyorum. Gecenin üçte birlik vaktinde Allah yeryüzü semasına iniyorken horul horul horlamayla, uykuyla öldürmesinler vakitlerini. Akşam boş gevezelik yapıp geç saate kadar oturmayın. Yat yıkıldınız, işiniz bitti, hayırla uğraşmayacaksınız. Boş vakit harcamayın, yatın aşağı kalkın gecenin üçte birinde. Zaten imsak çok geç saatte atıyor. İmsak vaktinden biraz önce, yarım saat, kırk dakika önce kalkın Rabbinize iki rekat namaz kılın. Allah beni amel edenlerden, siz de amel edenlerden kılsın. Amin. Okuduğunu eşek gibi yüklenip de gırtlandan aşağı indirmeyenlerden eylemesin Allah'imiz. Kadir suresi bu kadar. İnşallah Beyine suresi vasılda da. Beyine suresi de Medine'de inen 8 ayet olan bir suredir. Beyine suresi. Beyine suresi ile alakalı olarak da Beyine aslında delil demektir. Mane. Açıklayıcı delil yani. Açıklayan. İlk ayette geçen yine kelimesinden zaten sure ismini almış. Ayette Allah Sübhanahu Teala diyor ki: "Lem yekunullezine keferu min ahli'l-kitabi yine müşrikina munfakkina hatta bey yine. O ehli kitaptan ve müşriklerden kafirler kendilerine delil gelinceye kadar ne yapmayacaklar? O küfürlerini, o inatlarını, o sapıklıklarını İnkar edenler bırakmayacaklar, ayrılacak değiller. Bakın bu ayet özellikle hüccet ikamesi, hüccet nedir? Hüccetin manasıyla alakalı olan açık delillerden bir tanesidir güzel kardeşler. Şimdi burada birçok fıkıh var. Bu ayet çok önemli bir ayet. Allah, lem yekunun levine keferu, kafirlerden. Şimdi Arapçada kafir dediğin zaman hepsini içerisine alan genel bir ifadedir, eder. An olan, genel olan bir ifadedir. Siz am olan bir ifadenin, gelen olan bir ifadenin içerisinden has, özel bir şeyi zikrederseniz burada bir şeye vurgu yapmak istiyorsunuzdur, bir şey işaret etmek istiyorsunuzdur. Anlatabildim evet. mi? Allah lem yekunul ledine keferu dedikten sonra min ehlin kitabe, kitap sahiplerinden. Vel ve müşriklerden. Allah celle celaluhu Müşriklerle ehli kitabı ahkamda birbirinden ayırmıştır. Ahkam dediğimiz zaman hükümler konusunda yani. Mesela ehli kitap vergi verip İslam devletinde yaşayabilir. Müşrik hayır. Vergi vereyim yaşayayım şirkimle yaşayayım yok olmaz. Ya İslam olacaksın ya da kılıç. ikisinden birini tercih et dersin. Ama Yahudi ve Hristiyanlara gelince onlar vergi verip yaşayabilirler. Yahudi ve Hristiyanları Hristiyanların kestikleri helaldir. Ve taamu. Ehlil kitabı hillüllekum ayette dediği gibi. Ehli kitabın kestikleri size helaldir. Ta'am e, İbni Abbas'tan nakledildiği üzere ve bütün müfessirlerin icma ettiği üzere ta'amdan kasıt ihtir Kesilenlerdir. Etler meselesidir. Allah bize ehli kitabın etlerini helal kılmıştır. Allah bize ehli kitabın kadınlarını da helal kılmıştır nikahlamak için. Yahudi ve Hristiyanlardan tabi şartlarla beraber zina etmeyen, işte iffetsizlik yapmayan, kocasına itaat vesaire vesaire. Buna benzer Taberi altı tane şart getiriyor tefsirinde. Şimdi hemen aklınıza Avrupa'dakiler gelmesin. Onlar Hristiyan bile değil. Mısır'daki Hristiyanlar onları tekfir ediyorlar. Bunlar Hristiyan değil. Mesela ehli kitap kadınlar nikahlanabiliyorken Kur'an'da açık ayet var. <gülüyor> Müşrik kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın. Bakın Allah Celle Celaluhu bütün ahkamlar bunları birbirinden ayırmış. Burada birçok maslahat var. Bir... Allah Subhanahu ve teala ve celle, ehli kitap ilim sahibi olduğu için, iman edenlere en yakın taife oldukları için, sadece bir mesele Muhammedur Resulullah'ı dedikleri zaman aleyhissalatü vesselam Müslüman olacakları için Allah onlara müsemahalı bir tavır içerisine girmiş ki kalplerini meylettirip imana gelsinler diye. Onlara Allah celle celaluhu özel bir muamelatta bulunmuş. Sebebi de bu. Çünkü o gün mesela Yahudi ve Hristiyanlar, Muhammed-i Resulullah Müslüman olacaktır. La ilahe illallah diyenleri vardı zaten önceden. O yüzden Allah Subhanahu ve teala ehli kitapla müşrikleri ahkamda birbirinden ayırmıştır. Peki burada beyineden kasıt nedir? Bütün müfessirlere göre ayetin devamında da Resulüm minallah yetlusuhu fe mutahara Ta ki Allah'ın temiz sahifelerini onlara okuyacak bir Resul gelene kadar onlar küfürlerini bırakacak değillerdi. Şimdi biz biliyoruz ki Allah ve kunna hatta ve kunna nuadhibu hatta kunna muadibina hatta hiçbir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Buradan ne çıkarmış alimler? Hüccet bir kavme ulaşmadığı müddetçe Allah onlara azap etmez. Peki hüccet nedir? İnzal el kutub ve irsal rusuldur. Kitapların indirilmesi, peygamberlerin gönderilmesi. Allah kitapları da indirmiş. Allah Resulleri de göndermiş. Hüccet ulaşmış mı? Ulaşmış. Ehli kitabın yanında İncil var, kitap gelmiş. Peygamber İsa, ehli Yahudilere de Musa peygamber olarak göndermiş aleyhisselam ve Tevrat da kitap olarak indirilmiş. Onlara kitap ve peygamber geldiği için Allah diyor ki, onlar yeni bir peygamber gelip hakkı beyan edinceye kadar küfürlerinden dönmeyecekler. Buraya dikkat edin. Daha Muhammed Resulullah aleyhissalatü vesselam gelmemiş. Daha onlara küfürlerini beyan etmemiş. Babalarını taklit ediyorlar cehaletle. Ama Allah onlara küfür veriyor. Ta peygamber gelinceye kadar da küfürlerini bırakacak değildirler diyorlar. Dolayısıyla İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi فَاِسْمُ müşrik تَبَتَ قَبْلَ risale. Müşrik ismi insan üzerinde ne zaman sabit olur? Hüccetin peygamberin gelişinden önce sabit olur. Ha peygamber gelmediyse bu adam gene dünya ahkamında müşrik ismini almakla beraber ahirette fetret ehlinden olabilir. Allah ona bir peygamber gönderir. O peygambere itaat ederse, ateşe girerse, cennete girer, girmezse cehenneme girer. Allah onlarda da kıyamet günü imtihan eder. Bu fetret ehlin ahkamıdır. Bunlar mazurlu olan insanlardır. Ama dünyadaki ahkama gelince... Hüccetin öncesi, esnası ve sonrası bütün fakihlerin ittifakla söylediği gibi insan şirk işlediyse, küfür işlediyse ismi fail olan müşrik ve kâfir ismini alır. Ama onun azaba uğrayıp uğramaması bu işte kişinin haline, vakiasına göre değişir. Adama Resul gelmemiştir, adama kitap gelmemiştir dediğimiz gibi. Burada bu ayette bunun açıkça delili vardır. Allah daha peygamber gelmeden... Daha vahiy gelip onlara şirklerini ve küfürlerini beyan etmeden onları kafir diye isimlendirdi. Müşrikler ve ehli kitaptan kafirler. Dikkat edin ifadelere. Bütün müfessirler de Ebu'l-Fereci ibn Cevzi'de ve başka bu ayetleri tefsir edenler de ayeti bu şekilde anlamış ve yorumlamışlardır. Fîme fîhe kutubun kayyime O peygamberin okuduğu sahif, temiz sahifelerde ise kayyum olan bir kitap var. Kayyum olan kitaplar var. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ O diyor kendilerine kitap verilenler, kendilerine deliller geldikten sonra ihtilafa düştüler, tefrikaya düştüler. Peygamber S.A. ne demişti? Aleyhisselatü Vesselam لَتَتَّبِعَنَّ سُنَّنَ مَنْ كَنَا قَبْلَكُمْ Sizden öncekilerin sünnetine tabi olacaksınız. Şibran şibra, karış karış, adım adım öyle mi? Hatta onlar kelerin deliğine girseler siz de arkalarından gireceksiniz. Keler nasıl bir hayvan? Kertenkelenin büyüğü Arap yarımadasında çölde yaşıyor. Yerin altında yaşıyor. Dişisini bile sokmuyor keler kendi deliğine. Dişisini bile sokmuyor. Dişi girmeye çalışsa onu öldürüyor veya kendini öldürüyor ama gene de sokmuyor. Öyle zor bir deliğe girseler Yahudi Hristiyanlar siz de peşinden gireceksiniz diyor. Allah سبحانه تعالى Kur'an'ı kimde birçok ayette vama tafarruk o utul kitab vama tafarruk alledin o utul kitab kitap ehl'i ihtilaf etmediler ihtilaf etmediler fırkalara gruplara hiziplere bölük bölük parça parça bir hale gelmediler ille şundan sonra mimbade majaat humul beyine mimbade majaat humul il onlara ilim geldikten sonra onlara deliller geldikten sonra ayrılığa düştüler oysa ki bize hep önceden beri anlatılan bir şey var. İlim ihtilafı ortadan kaldırır. İlim ihtilafı ortadan kaldırır. İlim geldiyse Allah Vreesülü böyle dedi, bitti dersin. Wa intane azatun fi şeyfarudu ilallahhi varasulu. Wa ihtilafun fi şeyfaru hukmu ilallah. Bir şeyde ihtilaf ettiğiniz zaman hukm Allah'adır İhtilafın döndürüldüğü merci Allah Vreesülüdür, ilimdir yani. Normalde ilmin gelmesiyle ihtilafın kalkması lazım. Ama ilmin gelmesiyle ihtilaf olmuş. Neden olmuş? Beğyen beynehum. Aralarındaki kıskançlık haset, çekememezlik, ahlaksızlık yani. Edepsizlik yani. Daha önce de defalarla izah ettiğim gibi. Nefislerin kibri, nefislerin pislikleri, arınmayan, temizlenmeyen nefisler, bunlar ne yapmışlar? Hep tefrikanın temel sebebini oluşturmuşlar. O yüzden... Vahiy peygamberle gelmesine rağmen aleyhissalatü vesselam peygamberin vefatından sonra ilmin yeryüzünde var olmasına, tafsilatının peygamber tarafından aleyhissalatü vesselam tarafından sahabe anlatılmasına rağmen insanlar fırkalara ayrıldılar. Mutezile çıktı, havarit çıktı, mürciye, cehmiye çıktı öyle mi? Peki bu ihtilafın sebebi cehalet mi? Yok. Aslında altında ne yatıyor? Nefis. İlk ihtilaf... İnsanlar arasında çıkan ilk ihtilaf. Hangi konuda oldu? Tahkim konusunda Havaric'in şeye karşı çıkışı. Ali radıyallahu anhu ve Muaviye'ye karşı duruşları. Vehbi ibni Münebbih hariciliğe meyleden bir kardeşine nasihat ediyor diyor ki ben diyor seni adam bilirdin bu bidatçı sapıklara meyletmeyeceğini zannederdim. Ama Allah seni demek gibi yaptığından dolayı onlara meylettirmiş diyor. Bak diyor bu haricilerin hepsi tahkimden imamiyetten konuşurlar hiçbiri birbirine itaat etmezler diyor. Hiçbiri birbirine itaat etmez. Hepsi imamdır onun aslında. <gülüyor> Vehb ibn Münebbih 1400 sene önce böyle nasihat etmiş dostuna. Haricilerin temel vasıfları itaatsizliktir. O yüzden karşı çıktılar. Yoksa yani ilmin yokluğu cehalet buna benzer şeyler mi? E zaten cehaletle İbn Abbas gitti anlattı radiyallahu anhuma. 2000-3000 kişi zaten geri döndüler hatalarından, ayıplarından, yanlışlarından. <gülüyor> İkinci ihtilaf Mutezile'nin ihtilafı. Vasıl İbni Atan'ın Hasanul Basri'den itizal edişi mescitte. Gelip soruyor büyük günah işleyen hükmü nedir? Diyor ki büyük günah işleyen adam o günah helal saymadıkça bu adam Müslümandır imanında. Fasık bir Müslümandır. Diyor ki yok olmaz. O diyor beynel menzil eteyim. Yani cennet cehennemin ortasındadır. Allah dilerse onu cennete koyar, dilerse cehenneme koyar. Ayrılıyor, aynı mescidin içerisinde ikinci bir ilim halkası kuruyor. O koca mutezile mezhebinin kökeni de buraya dayanıyor. Yani hangi ihtilaf, irca nasıl çıktı? Haricilere bir tepki olarak ortaya çıktı. Hariciler usulsüz tekfire sapınca, irci ahli de ya bu tekfir kötü şeydir deyip çöpe atmaya kalktılar Allah'ın hükümüne ki tekfir İbnü't-Taymi'nin söylediği gibi hükmün şer'aiyundur değil mi? Bir etkiye bir tepki çıktı ortaya. Onlar çöpe atmaya çalıştılar. Bunlar usulsüz yaptılar. Ama ehli sünnet ve'l-cemaat bu bütün ihtilaflarda tam ortalarındaydı. Tam vasatlarındaydı onlar. Dolayısıyla o ihtilafların hiçbirisinin temelinde ilimsizlik ve cehalet yok. Hepsinin altında ne var? Nefis, kibir, haset, buna benzer kötü ahlaklar. Var. Allah bizi bundan afiyet takısın. Allah bizi temizlesin. Allah bize temiz nefisler versin. وَمَا umiru. <أُمِرُوا> Oysa ki onlar emrolunmadılar. Şimdi bu ihtilafa girdiler de bu ihtilaftan bir çıkış olması lazım. Öyle mi? Bugün de var binlerce ihtilaf var Müslümanların önünde. Tevüt ehlinin önünde binlerce ihtilaf var. Allah diyor ki وَمَا umiru. <أُمِرُوا> onlar şundan başkasıyla emrolunmadı. اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ <الدِّينَ> Dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmekten başkasıyla olunmadılar. Bir, ikhlas. Allah'ın işaret ettiği reçetenin ilk ilacı ihlas. Yani küçük şirk dediğimiz riyayı, gösterişi, birilerine işittirmek, birilerine amelleri göstermek gibi bir hastalıktan kalbi temizlemek. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ Hanifler olarak, bu da ikinci şart. Kurtuluş için. Yani şirkten berat, şirkten uzaklaşmak. Allah'ın ayette dediği gibi hunefe gayri müşrikîne bih onlar haniflerdir ona hiçbir şeye ortak koşmazlar. Birincisi önce küçük şirk riya, ihlasın olan ihlâssızlıktan beraat. İkincisi büyük şirkten hunefe hanifler olarak çıkmak ve yukîmus salâ ve Namazı kılmak, zekatı vermek, dini ikame etmek. Yani dinin vaciplerini yerine getirmek. Namaz, oruç, zekat, hac, cihat hepsi dinin vacipleri. Allah azze ve celle diyor ki şera ma vasa bihu Nuh ve İbrahim. Allah size İbrahim'e ve Nuh'a şeriat kıldığını Allah size de vasiyet etti yani size de emretti demektir bu. Ne? En akimud din. En akimud din ve la teferruku Dini ikame edin onda ayrılığa düşmeyin. Müslümanların şirki terk ettikten sonra bu büyük beladan Allah onları kurtardıktan sonra önlerindeki en büyük bela tefrikaya ayrılmalarıdır. Hizipleşmeleri herkesin kendi fikrini, kendi tercihini başkalarının fikir ve tercihlerinden üstün kılmasından, kibirlenmesinden geçer. Müslümanların şirk belasından sonra en büyük imtihanı budur her zaman. Anne اَقْيِمَ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُ ف۪يهِ İkame edindiğini, din nasıl ikame edilir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, Allah yolunda cihada çıkmak, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek, aramızda çıkan anlaşmazlıklarda şeriatın muhakemesine başvurmak. Bak din ikam edince bitiyor ihtilaf. O kadar ihtilaf var. Yok işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi, kafir mi değil mi? Yok. Tağut'a muhakeme oldu, kafir mi değil mi? Yok işte kafirin ordasına girdi, kafir mi değil mi? Diyeceğine Allah yolunda cihada çıktığında, Allah'ın şeriatına muhakeme olduğunda, Allah'ın indirdiğiyle hükmettiğinde... Yani dini ikame ettiğinde bütün ihtilaflar ortadan kalkacak. <gülüyor> dini ikame edin, onda ayrılığa düşmeyin. Reçete üç şekilde. Bir, riayi terk edip ihlasla yapışmak. iki büyük şirki terk etmek. Üç, dinde tefrikayı bir kenara bırakıp dini ikame etmek. Yani dinin vaciplerini yerine getirmek. Yani amel. Özeti bu. Amel. Çeneden çok amele düşkünlük. Çeneyi çalıştırmaktan çok Azalara düşkünlük, azaları çalıştırmak. Zaten müminle münafığın farkı budur. Münafık konuşur, mümin amel eder. İkisinin arasındaki en temel fark budur. Allah'ın öyle veli kulları vardır ki meclise girdiğinde kimse tanımaz onları. Kimse kulak asıp dinlemez onları. Ama onlar Allah'ın velileridir. Amelleriyle Allah'ın velayetine ulaşmışlar dostluklarına. Konuşmalarıyla, insanlar arasında tanınmalarıyla. Bundan bilinmiyorlar onlar. Ve Allah subhanahu ve teala altıncı ayette diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ Ehli kitaptan ve müşrikten kafirler. Tabi burada ehli kitap kimdir tartışması var. Ehli kitap kimdir derken cumhur fakihler, hanifi, maliki ve şafiler demiş Hambeli hanbeli, maliki ve şafi fakihleri demişler ki, ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlardır. Hanifiler de demişler ki, ehli kitap kendilerine kitap verilenlerdir. Sonra bunlar aralarında tartışmaya başlamışlar. Delilleri ortaya koyup demiş ki hanifiler, eğer ehli kitap sadece Yahudi ve Hristiyanlar olsaydı Allah ayette diyor ki o ehli kitaptan olan Yahudi, Hristiyan ve Sabiler. Bak eğer ehli kitap sadece Yahudi, Hristiyan olsaydı ayette Sabileri de katmazdı içine. Demek ki ehli kitap Yahudi, Hristiyanlar münhasır değil. Sabiler de bunun içinde. Sabiler kimdir peki? Sabiler de doğru görüşe göre Zebur'un ehlidir. Davut aleyhisselamın ümmetidir onlardan. Tabi ardından şu tartışma başlıyor. Tamam. Yahudi Hristiyanla kayıtlı değil. Kendisine kitap verilen bütün kavimler e bugün de o kadar şirk işleyen var kendini peygamber e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet eden. Bunlar ehli kitap mı? Burada tartışma var. Bunlar ehli kitap değil doğru görüşe göre. Zaten yani öbür görüşün çok şaz bir görüş olduğunu da altını çizeyim de inşallah. Bunların ehli kitap olduğunu söyleyip onlara göre muamele etmek 1400 senedir Rafizi, Cehmi, Mutezi ile ve Havaric'te Tekfir edilen, açık küfür olan bidatlara sapan insanları, ulema tekfir ettiler, kestiklerini haram saydılar, kadınlarıyla nikahlanmayı da haram saydılar. Bu da açıkça delildir ki bu ümmetten şirke düşenlerin ehli kitap diye isimlendirilmeyeceği noktasında açık bize bir karinedir, işarettir. Dolayısıyla ehli kitap kimdir deyince ne diyeceğiz? Bizden önce kendilerine kitap verilen kavimlerdir. Bizden önce kendilerine kitap verilenler. İnnellezine kferu min ehli'l-kitabi ve'l-müşrikine fi nari cehennem halidîn fiha. Müşrikler de onlar da cehennemde kalacaklar. Ahkamları ayrı da olsa, her bir kafir taifeye ayrı bir muamelat da söz konusu olsa ne olacak? Hepsinin varacağı yer aynı, cehennem. Ama mertebeleri, dereceleri biraz farklı olur. İşledikleri küfrün çeşidine göre, Allah yaptıkları isyanın çeşitine göre, küfürlenin derecelerine göre azapları da derecelendirilir. Uleyke <Gülüyor> hum <gülüyor> şerrul onlar yaratılmışların en şerlileridir. Onlar yaratılmışların en şerlileridir. İnneledi ne amenu wa minussaliheh ulaykehum kairulberiye o iman edip Allah'tan sakınan, Allah'tan korkan salih amelleri işleyenler de onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Cezaa uhuminda rabbihim cennati adnin tecrimin tehdiyel onların cezaları yani mükafatları altlarından ırmaklar akan cennettir. Hep önceden beri zannederiz ki altından ırmaklar akması yani yani biz şimdi yürüyeceğiz altımızdan nehir akacak. Öyle değil. Bu Arapçada bir ifade. Firavun Musa aleyhisselamla konuştuğu zaman diyor ki ey kavmim Mısır'ın mülkü benim değil mi? Şu altımızdan ırmaklar akan bu topraklar arzlar onlar bizim değil mi? Bu açıkça gösteriyor ki altımızdan ırmaklar akan derken Firavun ayaklarının altından ırmak akmıyordu. Yani yeryüzünde akan nehirler ve ırmakları ne diye isimlendiriyor? Altından akmak diye isimlendiriyor. O yüzden cenneti tasvir ederken altından ırmaklar akan cennetten kasıt, yani cennetin arzında yüzünde akan nehirler, ırmaklar buna benzer pınarlar demektir kardeşler. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا Onlar da orada ebedi kalacaklar. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَضُ Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşturlar. ذَلِكَ لِمَنْ خَشْيَ bu işte Rabbinden korkanın mükafatıdır, alacağıdır. Burada kalalım. Zelzal suresi geldi. Allah nasip ederse haftaya da orada kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahri davani elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en